Ali Burç Efendi dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Nurullah Dağ hocamızla inşallah bugün Muhammed Bedri Hüseyin üzerine konuşmalarımızı ve onun asıl kıraati üzerine konuşmalarımızı yapacağız. Evet Nurullah hocam hoş geldiniz programımıza. teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Çok şükür sizleri sormalı. Teşekkür ediyorum hocam. Çalışmalar nasıl gidiyor bu arada? Çok yoğun. Kur'an-ı Kerim'in fonetik ve etnomüzikolojik yapısı üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Ben e, sizin kıraatinize dair çok tahsihte bulunamıyorum. Çünkü sizin e, mütehasız olduğunuz bir alan. Biz de az buçuk işte Türkçe konusunda biraz daha e, dikkatli konuşmaya gayret eden bir kişi olarak e, o manada tahsihlerde bulunuyorum. Siz de Kur'an kıraati konusunda bendeki hataları görürseniz eğer hemen müdahale ediyorsunuz. Bu da aslında programımıza renk katıyor ama her zamanki gibi yine biz programımızı e, asıl mecrasından kesinlikle dışarıya taşırmamamız da gerekiyor. E, onun için yine Muhammed Bedri Hüseyin diyelim hocam. Geçen bölümde biyografisi hakkında bilgi vermiştik. Bugün Tahrim Suresi özelinde konuşacağız. Evet inşallah. Şimdi Bedri Hüseyin'in Tahrim Suresi dedik. Tahrim Suresi ee, gerçekten e, tilavet sanatında e, Bedri Hüseyin'le özdeşleşmiş bana göre. E, hatta bu konuyu e, Mehmet Yıldız hocam var. E, Mehmet Yıldız hocamla da bu konuyu e, biz müzakere etmiştik. Kendilerinin e, ciddi kufiyetleri var e, tilavet sanatına. E, Mustafa İsmail Nerede Hayvan, görev yapıyor hocam Mehmet Yıldız'a? Hoca. E, onlar İzmir'deler. E, ama ekranlardan aşinayız yani kendisine. Evet. E, nasip olursa böyle İstanbul'a yolları düştük, düştüğünde e, bir sizinle şey yapabiliriz yani görüştürebiliriz hocamızı. İnşallah. E, şöyle bir Mustafa İsmail e, anlamında bir program tertip edilebilir. İnşallah hocam. e, Hocamızdan istifade edebiliriz. E, yani onunla Bedri Hüseyin'i biz konuşmuştuk ki aynı benimle Aynı kanatı taşıyor yani. Tahrim evet. suresi deyince diyor ki Bedri Hüseyin. Evet. Mesela Fethi Hucurat Kaf suresi vardır. Evet. Denildiğinde merhum Tuhi akla gelir. Abdülmün'in Tuhi. Evet. Her şey. karenin bir Hit suresi var diyelim. Evet. Biraz modern bir üstüplü oldu ama. Ben bazen o ifade yerine, trend yakalamış diyorum da. <gülüyor> doğru <gülüyor> kullanıyor muyum bu kelimeyi? <gülüyor> doğru hocam. <gülüyor> o da doğrudur. Evet. D ile mi T ile mi? Trend. trend D ile evet, tabii trend ki. Trend yakalamış. Yabancı yani. kelime olduğu için D ile söylemek lazım. Yusuf suresi deyince mesela Mustafa İsmail. O da çok ciddi bir trend yakalamış. Evet. Samet de yine onun ayarındadır ama Mustafa İsmail tabii sanatkar boyutuyla, sanat boyutuyla ön plana çıkıyor. Tahrim suresinde Bedri Hüseyin. Tahrimin de 8 ve 12 numaralı ayetler. Aslında Tahrim'in ilk sayfasında Mustafa İsmail, Ahmet Na'ina, Tuhi çok güzel tilavetler sergilemiş. Evet. İlk sayfasında fakat ikinci sayfasında Ya eyyuhellezine amenu tevveten ayetinden alan Bedir Hüseyin burada ciddi bir trend yakalamış. Bir dinleyelim mi hocam? Tamam bir dinleyelim. Ben şu açıklama yaptıktan sonra e, dinleyelim diyecektim de hı hı. olsun şimdi dinleyelim Olur ee, ben Hüseyin'den şöyle bir 4-5 dakika en azından şu ilk ayeti e, belki yani ilk dediğimiz 8. ayeti evet. sayfanın ilk ayetini bir dinleyelim çünkü bu ayeti kerimede gerçekten çok e, hoş vurguları var evet. e, şeyhin e, bir takım kelimelerde e, vurguları böyle kendine has ve Aynı zamanda bir takım kıraat farklılıklarıyla da bu tilaveti süslemiş. Bu kaydın da tabii Bedri Hüseyin sadece asım kıraatine yönelik bir tilavet sergilemiyor. Farklı kıraatlerle alakalı vurguları da var. O yönüyle çok değişiktir yani. Bir dinleyelim ki üstadın kendi sesinden sonra kaldığımız yerine devam edelim. Olur hocam. Bedri Hüseyin Tahrim suresinin 8. Evet. ayetini okuyacak. 8. ayetini dinleyelim. Evet.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 Oh. <laughs> I'm uh -huh. No, no. Bedri Hüseyin'den Tahrim Suresinin 8. ayetini dinledik efendim. Şimdi burada neler yaptı hocam onu konuşalım isterseniz. Evet. Ee, tabii öncelikle Tahrim Suresi ile alakalı şu taşlar yapalım. Medine'de inen surelerden bir tanesidir Tahrim. Malumunuz sureler, ayetler bir Mekki'dir bir de Medenidir, Medenidir. Evet. denilir. Mekki sureler ve Mekki ayetler. Çünkü bazı surelerin bazı ayeti Mekke'de bazı ayet medine'deymiş olabilir. Bu daha sağlıklı bir ifadedir. Mekki ayetler yani. Mekki ayetler ekseriyetle böyle o cahiliye dönemindeki insanların e, inanç safiyetlerini dikkate alaraktan onların inançlarını belli bir seviyeye çıkarmak için dikkat çekilen ayet-i kerimeler. Evet. Ancak Medine dönemlerine baktığımızda insanların inanç bakımından belli bir seviyeleri görülüyor. Evet. Artık bir peygambere bağlılık var. Kur'an'a bağlılık var. Dolayısıyla bunların istek ve ilgileri ve ihtiyaçları farklı. Evet. Dolayısıyla Medine'de inen ayetler ihtiyaca binaen adeta o insanlara indirilmiş. Evet. İşte Tahrim suresi de bunlardan bir tanesi. İki bölümden oluşuyor. Tilavet sanatında Tahrim iki, iki şekilde okunur. Bir tanesi e, ilk ayetlerden başlanılır. Bir diğeri de işte Bedri Hüseyin'in okuduğu Ya ayetinden başlanılır. İkisi de çok meşhurdur. Mustafa İsmail'ler, Tuhiler, Ahmet Nain'alar ilk ayetlerden başlamışlardır. Muslimatin, mu'minatin, kanitatin ayetlerin de özellikle çok ciddi bir vurgu sistemi geliştirmişlerdir ki geçen bölümlerde bahsettik oradan. Evet. Bir de vardır 8 ve 12 numaralı ayetler. Bu bölüm mana bakımından da farklılık arz ediyor. Mesela ilk bölümde ekseriyetle hukuki anlamda konuların işlendiğini görüyoruz. Birinci bölümde peygamber efendimizin zevceleriyle alakalı evet. taştatlar yapılıyor. Ama ikinci bölüme geldiğimizde hak yolda olanlar işte tuğbu ilallahi Allah'a tövbe ediyorlar. tövbeten nesuha hem de nasuh bir tövbe yani. Yani geri dönüşü olmayan, olmayan. hataları, evet. günahları geri dönüşü olmayan bir evet, tövbe. Tövbe kurmasında arınmışlarla alakalı. Haliyle evet. bu ikinci bölüm budur. Dolayısıyla bu söz konusu surenin ikinci kısmı işte Bedrü Hüseyin'in 8-12 numaralı ayetler okuduğu yer burası. Dolayısıyla bizim bugün üzerinde duracağımız noktalar da burası. İlk ayette yani sayfanın ilk ayetinde genel anlamda ...gönülden tövbe edenlere müjdeler olsun başlığını taşıyabilir yani. Evet. Başlık bu olabilir. Gönülden tövbe edenlere müjdeler olsun. Mealine baktığımız ayet-i kerimenin şöyle buyuruluyor... ...Tahrim suresi 8. ayette... ...Ey iman edenler! Samimi ve kesin bir dönüşle Allah'a tevbe ediniz. Böyle yaparsanız Rabbinizin sizin günahlarınızı affedeceğini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 her şeye kadirsin. Evet bu manada bir ayet-i kerime gerçekten baktığımızda müminler için gönülden tövbe edenler için gerçekten müjdeniteliği taşıyan bir ayet-i kerime. Şimdi tabi buradan nasuh tövbesi de benim dikkatimi çekiyor. Hz. Ömer Efendimiz'in nasuh tövbeyle alakalı şöyle bir ifadesi var. Kişinin diyor tövbe ettikten sonra nasuh tövbe şudur diyor. Kişinin tövbe ettikten sonra sütün memeye dönmediği gibi bir daha günaha dönmemesidir. Çok enfes bir tabir değil Hı. mi hocam? Sütünmemeye dönmesi imkansız. Evet. O zaman senin de o günaha dönmen imkansız olsun. Evet. Manasında Bir tespit daha var hocam. E, elimdeki mealde Suat Yıldırım hocamızın, Profesör Doktor Suat Yıldırım hocamızın hazırlamış olduğu mealde Hazreti Ali radıyallahu an bedevinin birinin Hı. istiğfar kelimelerini çabuk çabuk tekrarladığını işitince bu sahte bir tövbe dedi. Bedevi, peki sahih tevbe nasıl olur deyince, tevbenin sahih olması için şu altı şart vardır diyor Hazreti Ali Hı. Efendimiz. Neymiş o şartlar? altı tane. 1. Yaptığına pişman olman. 2. Gaflet ettiğin farzları yerine getirmen. 3. Gasp ettiğin hak varsa onu yerine getirmen. 4. Eziyet ettiğin kimselerden özür dilemen. 5. İstediğin günahı tekrar işlememeye azmetmen altı ve sonuncusu günahtan zevk aldığın gibi Allah'a itaat ederken de zevk alman evet bunlar da tevbenin geçerli ve sahih ve nasuh olması için olması gereken taşınması gereken kurallar kaideler değil mi hocam? Evet çok güzel e, özetlenmiş evet. orada 6 e, şart değil mi orada? Evet 6 tane madde evet, e, yapılmış bu... Meşru. Bu arada Doktor Akif Akay Hocamızı da anmadan geçmeyelim Çünkü tevbenin kitabını yazdı hmm. Yani tabir yerindeyse hakikaten evet, Tevbe yapıyoruz. konusunda Ramazan'da da Kendisiyle e, konuşmuştuk Hatta Kur'an'ın gölgesinde programında da ağırlamıştık Hocamızı kendisine hürmetlerimizi Sunuyoruz güzel bir çalışma hakikaten Dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz efendim Tevbe ama nasıl nasıl tevbe diyeyim? Nasıl tevbe ile alakalı Tabi siz orada güzel bir şekilde Özetlediniz bir özet de Merhum Sabuni var Muhammed Ali Sabuni, e, Safetü Tefsir adlı eseri vardır. Evet. Ben e, Safeti Safet denedir böyle diller evet, evet. arasında. İlahiyatçılar öyledir e, genelde. Safeti okuyorum ve çok okuyorum Safeti. Çok seviyorum. Hem de Türkçe'ye de çevrildi bu. E, hangi yayın olduğunu unuttum ama e, bir yedi cilt şeklinde yayınlanmış. Evet. E, ve İslam aleminde çok meşhur olan, çok özlü böyle ama e, nakil tefsiridir. Evet. yani bir hani dirayet tefsiri vardır bir de rivayet, rivayet tefsiri vardır bu rivayet sınıfına dahil oluyor yani dirayet tefsiri zaten çok da makul değildir denilir böyle hani kendi özgün böyle dirayetini gösterdiği için kişinin evet. ee, ama rivayet tefsiri her halükarda böyle kabul gören tefsir çeşididir sabuninin saffeti böyledir dolayısıyla nasuh tövbe ile alakalı ulema da nakille sabuni şunları aktarıyor şu üç şartı taşır diyor Nasuh Tövbe Şu evet. üç şartı taşır Günahtan vazgeçmek işlenen günaha pişman olmak Bir daha da dönmemeye azmetmek Sütünmemeye dönmemesi gibi evet. evet çok önemli bir tespit Şimdi tilavet tahlillerine Şöyle bir yer verecek olursak İsterseniz bir ara verelim öyle tahlillere başlayalım. Orada hocam. da evet bu konuyu o zaman işleriz. Evet, evet değerli Burç efem dinleyicileri Kur'an vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Ya aleyke ya selam aleyke ya, ya Kur'an vadisi radyonuz Burç efem Ya Nabi selam aleyn Ya Resul, selam aleyke. Ya Kur'an medisi Radyo muz Değerli dinleyiciler Kur'an vadisi devam ediyor. Nurullah Daha hocamızla birlikteyiz. Bedri Hüseyin'in Tahrim suresi 8. ayetten sonuna kadar neler yaptığını o surede ne gibi kıraat estetiği bize arz ettiğini ele alıyoruz, onu konuşuyoruz. Evet Nurullah hocam neler var tahlil evet. edelim şimdi Bedri Hüseyin'in kıraatine ne gibi tahliller yapabiliriz? Şimdi ayeti kerimeye zaten giriş. Ya eyyühellezine amenu. Tûbu ilallâhi tevbeten nesuhâ. Nasuh bir tövbeyle tövbe eden o iman edenlere bir işaret var. Benim Bedrüsin'in bu e, noktada gördüğüm tilavetine başladığı henüz bu noktada amenu diye. Türkçesi âmeno, âmenû diyeceğiz. Âmenû kavramında çok ince bir işçiliği vardır. Daha henüz e, tilavetine girer girmez evzu besmeleden sonra ya eyyühellezine âmenû derken tilavetini dinlettik zaten. Evet. Ee, orada âmenû ifadesine dinleyiciler dikkat ederlerse bir daha o saniyeyi e, bir daha dinlerlerse amenu kavramındaki o iman edenlere çok ince bir işçilikle bir müjde niteliğine gönderme yaptığını görürüz. Evet. Şimdi ben Ahmet Nayna'nın işte sanatıyla ya yer yer Mustafa İsmail örnekleri sunduğum için Bedri Hüseyin'in ben bu sunumunu aktaramayacağım ama kendisinden o sebeple zaten biz verdik o evet. kısmı. Yani yönetmenimizden rica edelim o e kelimesini. Evet. Okurken hani düz bir okuma olarak evet. verildiği gibi. Evet. Bir de şimdi konuşurken sadece, ara ara verirse Evet. sadece okur. Adem Bey'den rica edelim evet. onu. İnşallah bu Evet. Ya rica kısmını böyle verebilir. Sık sık verilebilir. 5 evet, 10 saniye. Evet. Ya Farklı bir boyut kazanır belki programda. Dinleyiciler de hemen anında onu görebilirler. Bu tabii çok ince bir işçilik. Adem Bey severek Adem yapar hocam. De... Hiç canınızı sıkmayın. Adem Karadeniz teknik yönetmenimiz evet. Allah razı olsun 10 yıldan beri Kur'an Vadisi'nin teknik yönetmenliğini yapıyor ve severek yapıyor Allah razı olsun. Kendisini burada güzel bir şekilde anmış olduk. Evet, tamam, Saygılarımızı hayırlısı. da sunmuş olalım bu arada. Evet. Ardından nasuh kavramı ile alakalı iman edenlerin tövbelerindeki samimiyetin izlerine işaret eder. Sanki böyle evet. o, o izleri yansıtır. Eee Tubu ilallahi terkibinde e, tabi bir tecvit kuralı var. Nedir orası mesela metti med bakımından düşündüğümüzde medd-i munfasıl. Tubu ilallahi eee tubu ilallahi meddi munfaslı meddi caizdir denilir. Evet. Yani caizdir. Siz burayı bir elif miktarı, iki elif miktarı, dört elif miktarı çekme e, hakkına sahipsiniz. Evet. İstediğinizi yani, tercih edebilirsiniz. Evet, Kıraat İmamları, e, böyle bir önümüze seçenek sunmuş, koymuşlar. E, dolayısıyla meddi munfaslı Bedri Hüseyin nasıl geçiyor, o caiziyetlik boyutundan hareketle Kısa bir vecihle geçiyor. Evet. Benim buraya çok farklı bir yaklaşımım var Metin Bey. Nedir hocam? Ee, tuğbu ilallahi. Şimdi metti munfasıl dedik, caizdir dedik metti. Bir elif çekilebilir, iki elif çekilebilir. Ee, Bedri Hüseyin burayı kısa çekiyor. Şimdi tuğbu ilallahi. Yani Allahu Teala ile kul arasındaki sanki mesafeyi böyle kısaltma adına bir gönderme var gibi. Ya ayyuhallazina amanu tuubu O metin böyle kısa okuyarak tuubu ilallahi yani Allah'a tövbe etme o mesafeyi böyle sanki kısaltıyor. Evet. Tabii bu bütün meddi mufasıllarda bu yaklaşım sergilenebilir tabi fakat burada manaya muvafık da düşmüş yani bir an Ama, önce Allah'a koşun değil mi evet hocam yani beklemeyin o mesafeyi uzatma yani uzatma bir an önce derhal hemen tabii şimdi bu bir yorum nedir nereden çıkartıyorum bunu <gülüyor> Bedri Hüseyin'in o da bir meddi mufasıl görüyorum bir Bedri Hüseyin kısa geçtiğini görüyorum iki mana da bir tövbe manası var. O halde o zaman tövbeye koşalım. Hızlı bir şekilde. Kesinlikle. Çok da isabetli ve öyle tahmin ediyorum. O niyetli okumuştur hocam o da. Değil mi? Kısaltı yani tutmuştur. manaya muvaffak okudukları evet. aşikar zaten. Evet. Tabi o an ne düşündüğünü bilemiyoruz. Evet. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter pasajları ardından gelen yudhilekum ifadesinin birleşimiyle gelecek bir müjdenin izlerini taşır. Ardından buum en yfirkum seyi et kum Va kum ki diyor sizin rabbiniz en ankum sei sizin kötülüklerinizi örter evet. Peki örter de ne yapar Ve kum sokar bir yere ardından tabi cevap geliyor hmm. Hani bir önceki bölümde dedik ya vavlar e, Türkçedeki ve gibidir bağlaçtır yani burada bak bağlaç görevi görüyor Evet seyyatikum ve yudhilekum işte örttü ve sizi ve cennet cennete soktu şimdi bu e, tilavet sanatında şöyle bir şey de var e, aslında ve deyince o ifade orada yalnız kaldı çünkü hmm. ardında cennetin tecrimin tehtiyen her var ardından e, altından ırmaklar akan cennetler ifadesi boşta kaldı fakat tilavet sanatında vakıf ve iptida bu anlamda biraz absorbe edilebilir. Evet. Şöyle ki, siz ''Ankum seyyiatikum'' dediniz ve durdunuz. Kötülükleriniz örttü, mana tamam oturdu. Fakat nereden alacaksınız? Şimdi mesela durak falan yok. Bu sefer hilekum'dan aldığınız zaman, o zaman durak yok. Ne olacak? Gerisi boşta kaldı. Ya bir yerden almanız gerekiyor bunu. O yüzden Bedri Hüseyin'e bakıyoruz ey yukeffirankum seyyiatikum dedikten sonra ve de diyor sonraki nefeste ya yani sonraki tek, e, tekrardan alışında ve alarak işini kolaylaştırıyor. Bu hmm. da apayrı bir boyut tabi de evet. anlatabildim mi bilmiyorum. Evet hocam. وَيُدْخِي لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجِرِيمٍ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ Dolayısıyla <Sessizlik> وَيُدْخِي لَكُمْ جَنَّاتٍ Allah-u Teala o kötülükleri sizden savdıktan sonra sizi cennetine koyar. Evet. İşte buralar Bedri Hüseyin'de e, Tabi beyati makamıyla devam ediyor burada. Neden beyati? Geçenlerde söylemiştik. Kur'an-ı Kerim beyatiyle başlar. Başladığı için evet tilavet sanatı öyle başladığı için haliyle Bedri Hüseyin böyle başlamış. Evet. Ama bakıyorum müjde niteliğinde yerler yani buralar böyle üst perdeden aslında okunabilir ama tilavete beyatiyle başlanıldığı için mecburi olarak beyatiyle başlanmış. Ama Bedri Hüseyin, e, makamlarda çok dolaşmaz Mustafa İsmail gibi. Şöyle bir on dakika bir beyati yapayım falan. Daha sonra kızarım kavururum ortalığı falan demiyor yani. Hemen geçiyor. Geçer. İşte bu yönüyle Türk karilere ciddi bir arşı bırakmıştır derken bunu kastediyorum. Makamların geçişleri kısa kısadır. Evet. Hemen gelir şu min herden sonra çok tatlı bir vurgusu vardır. Yevme <gülüyor> la Nebiye vellezine amenu ma'a gibi bir geçiş yapabilirim ben. Evet. Ama Bedri Hüseyin gerçekten sanatkar birisi. Kelimeler arasında böyle çok kısa kısa sesiyle oynayışlar yapar. ya yes'a beyn eydihim ve bi eymanihim. Şimdi, tabi şeyhin, yani üstad Bedri Hüseyin'in, ras makamıyla yükselişi devam eder. Ve, nuruhum yes'a beyn eydihim ve bi eymanihim. Yekulûne rabbena etmimlene nurane ve gfirlene. Kısımları gerçekten ras makamının böyle zirvesini teşkil eder. Bedri Hüseyin de nur no. أَفَيِنَا عِنْدِي إِمٌّ وَفِي أَيِّ Ey Rabbimiz bu nuru üzerimize tamamla, onu bizim için devamlı kıl, bizi karanlıklar içerisinde bocaları bırakma. Pasajlarında adeta e, peygambere tabi olanlara bir müjde yansır. Buyurun bak müjde yansıdı ne ile? Ras makamıyla. Evet müjdeleyici bir yani, makamdı çünkü değil mi? Evet yani e, Bedri Hüseyin'in burada sanatı gerçekten nurum gibi bir çıkışı vardır. Burayı aslında bir dinlemek lazım. Evet. Mümkünse. Adem Bey'den rica ediyoruz yine. Ya <Gülüyor> Allah. Ve ardından inneki ala kulli şeyin kadir, ayet-i kerimenin son noktasıdır. Burada da yine yüce Allah'ın o kadir olmasına, yüce olmasına çok sert bir perdeyle, rast makamının o sert bir perdesiyle yine bir gönderme vardır. Tabi burada e, yine tefsirlerden dikkatimi çeken benim bir hususiyet var. Hani bu nuru üzerimize tamamla diyor ya o müminler. Evet. Müfessir Ebu Suud vardır. Ebu Suud bu müjdeyi şöyle dile getiriyor. O müminlerin nuru sırat üzerinde onlar için ışık saçacaktır diyor. Allah. Sırattan geçerken onlar için ışık saçacaktır. Ayın gece karanlığında ışık saçtığı gibi Onların nuru da önlerini, arkalarını, sağlarını, sollarını aydınlatır. Bu konuyla alakalı İbn Abbas'ın da ilginç bir ifadesi var. Bu Allah münafıkların nurunu söndürdüğü zaman müminlerin yaptığı duadır diyor. Hmm. Bu da ilginç bir yaklaşım. Münafıkların nurunu söndürdüğü zaman ne, müminlerin ne yaptığı, yaptığı duadır. Korktukları için cennete varıncaya kadar bu şekilde Rablerine dua ederler. Korkudan dolayı ve ardından inneke ale şeyin kadir dedik. Yüce Allah'ın kadir oluşu, yüce oluşu o nispetle böyle vurgulu okunmuştur. Arapçada inne tahkik edatı denilir bu Mutlaka. innelere. Kesinlikle. kesinlikle inneke muhakkak sen manasına gelen bu terkip kesinlikle muhakkak ki manalarına gelir ki has zaten işte Allahu Teala'nın sıfatlarının sıralandığı pasajlarda bu innelerin vurguları çok belirgindir. Evet. Geçmiş bölümlerde mesela Ahmet Naina'nın Neml kaydında ilk sayfanın son ayetinden bir önce ''İnnehum kânu gâmen fâsikin. Onlar fâsık kavimlerdir manasına gelen o Firavun topluluğunu ifade ederken Ahmet Naina'nın bir yüksek tonda çıkışı vardı. Beyati rasta böyle devreden noktada. ''İnnehum kanu kavmen fâsikîn'' ''İnnehum'' da ki, o ''inne takik edatını'' yapılan vurgu. Tecbit kaidesi olarak ''idgamı, müsteği, mealgun'' nedir? Evet. Önümüzde bir saniye kadar bir ölçü vardır. Evet. Deniliyor ki işte, buyur o ölçüde yapacağın vurguyu yap. İn İn. Evet. Dolayısıyla bunu biz tahrimdeki bu kısma aktardığımızda İnne, Allah, kül şeyi, Değil mi? Evet. İnne takip edatı. Muhakkak ki sen orada da muhakkak ki onlar. Orada da yine o fasıkların fasıklıkları nazara verilmek için yüksek perdeden böyle bir çıkış yapılıyor. Evet. Burada da Yüce Allah'ı yüceltmek için bir çıkış yapılıyor. Evet. Bedri Hüseyin tabi bu ayetlerde bununla kalmaz. Bu ayeti bir daha tekrar eder. Bir daha farklı geçişlerle burayı tekrar eder. Bedri Hüseyin'in bu kaydı 8-12 numaralı ayetler arası tam 20 dakika sürmüş. Bir sayfayı 20 dakika okumuş yani bu ciddi bir zamandır yani 20 dakika bir sayfaya vermek ha, Mustafa İsmail'ler veriyor ama onlar böyle bir önünde 40-50 dakika süre var o sürede okuyorlar bir sayfa evet. üzerine gidiyor geliyorlar ama bu zaten e, toplamda bir sayfa okumuş ve bir sayfayı da böyle 20 dakika dönmüş yani benim notlarımda var bu e, dua terennümlüdür tabi bu noktalar bu dua terennümlü cümleleri 4-06 dakikadan itibaren bu defa farklı kıraatlerin e, usul ve yöntemleriyle geçer. Burası çok ilginçtir. Şimdi bu tilavet noktalarını tabii vesaire karilerde. Mesela Ahmet Nayna'da e, biz o noktalara temas etmedik. Neden? Çünkü stüdyo kaydında Ahmet Nayna onu Asım Kıraat'ına e göre zaten okumuş. Evet. Fakat cemaate yönelik yapılan tilavetlerde siz Asım Kıraat'ından çeşniler sunarsınız... Ebu Amr kıraatinden çeşitler sunarsanız özellikle Nafi kıraatinden Nafi'den, Nafi çok meşhurdur evet. Nafi'den örnekler sunabilirsiniz ki işte bunu Bedri Hüseyin burada denemiş ve inneke alakülü şeyin kadir dedikten sonra tekrardan ya eyyühellezine amenü Utu illallahi bir daha oradan alıyor ve değişik kıraatlerin adeta forumlarıyla geçiyor Evet. tabi bunu dinleyiciler dinlerken bu noktalara muhakkak temas etsinler evet. ee, adeta Şeyh Hüseyin'in o sanatında bu kıraat farklılıklarının ilahi bir çeşniğe döndüğüne dönüştüğüne şahit olacaklardır. Evet. Ee, ve de vurguların böyle manaya muvafık geldiği daha samimi bir sesle adeta kulaklara duyurulur. Mesela zira örnek verelim. Ase dedi ki Ase Rabbukum. Şimdi Ase var Asi var. Evet. Ee, i̇male demiştik ya kıraat evet. ilminde imale vardır demiştik. Siz de bunu fonetiğe taşıyarak fonetikte açık e sesi evet, vermiştiniz. Evet. Bir m vardır dedik. Bir de m vardır dedik. Evet. Bu m m çok ince evet. m evet. işte bu, bu açık. Açık m demiştiniz. Şimdi Kratt'te işte bu var. As, as bu açık. Sizin olayım. dediğiniz. Asa. Bir de var imale formatı. As gibi. As esreye meilli böyle el, yapılan bir el, usul el. vardır. Elle el konusunu evet. e, çok örnek veriyoruz. Evet, mana değişmez. İl kelimesi de hocam o yabancı manasındaki elden gelmiştir. Hı -hı. E, denile denile zamanla e il olmuş. Hı -hı. Enteresan değil mi? Evet, evet. Ondan dolayı İstanbul ili, yabancıların olduğu şehir manasında Hı -hı. Ankara ili, Bursa ili, Erzurum ili gibi evet. söylemler gelişmiştir. Çok enteresan değil mi? O evet, kapalı şey Demek ki iyiye daha yakın olduğu için iyi şeklinde bile söylenebiliyor ya da evet, duyulabiliyor. Evet, Aynen. Ee, şeklindeki söylem de o zaman oku, okuyuşta yanlış olmuyor. Yok, katı S yani bu sebepten dolayı. Şimdi kıraat ilmiyle alakalı bu yer yer programlarımızda bahsedeceğimiz bu usuller manayı değiştirmeyen usullerdir. Evet, evet. Kıraat ilmi ilminin iki yönü vardır. Bir usul yönü vardır. Bir de ferş denilen manayı değiştiren ama o değişiklik e, tefsir ilmine zengin, mana bakımından zenginlik katan noktalar. O da bir e, aykırı bir durum evet. değil o zaman. Değil. İslam fıkında çok işe yarıyor bu. Evet. Ferşul huruf noktaları. Yani harflerin ferş. Böyle farklı kalıplara geçmesi. Mesela nun şiruhe nun şizuhe gibi. Evet. Ve, Reze olmuş. Reze olur. Zaten Kur'an-ı Kerim, şimdi bu da tabii farklı bir boyuta gireceğiz şimdi. Kur'an-ı Kerim Bizim gördüğümüz şu elimizdeki musaftaki noktalama işaretleri, hareke işaret falan bunlar aslında Kur'an'ın orijinalinde yok bunlar. Hmm. Efendimiz dönemindeki Kur'an çıplak Kur'an. Harekesiz. Mesela, tabii nun şiru veya nun şizu. E, bunu orada göremiyorsunuz. Nokta yok orada. Hmm. Bu da bir hikmete binaendir zaten. E, çünkü oraya nokta konulmamıştır ki sonraki nesil bunu hem noktalı hem noktasız okuyarak bir zenginlik katsın. Bir zenginlik mana bakımından Kıbrısın. bir zenginlik katsın. Yani birçok yerde bu ferşul Urf noktaları vardır. Çok fazla sayıda değildir ama usul dediğimiz kıraat ilminde daha bir ön plandadır. Manayı değiştirmez. Evet. Fonetiklik sağlar. Aslında bunun da tabii sebepleri farklı da biz oralara şimdi girmeyelim. Belki bunu müstakil bir konuşabiliriz. Yani. Evet. Bir müstakil. Müstakil Ta, müstakil. Müstakil derken biraz ta uzadı gibi hocam. Tamam, Yakaladım. özetlerim <gülüyor> Müstakil. k <Ka gülüyor> harfi ayrıca biliyorsunuz o. Müstakil. Tabii, ka. Tabii. Kıyı. Musi Evet musi kıyı. kıyı. kıyı. dolayısıyla bu usul kaideleri evet. e, çok meşhurdur. E, haliyle Bedri Hüseyin'de bunu görüyoruz. Ase. Asi. Hemen Asi. ardından. Asi. Rabbukum. Rabbukumu. Uzatma var. Ardından. Yukeffira. Yukeffire. Yukeffire. Bunları hep görecekler. Şimdi Adem Bey bu e, ikinci dönüşü devirebilirse bunu dinleyiciler görecekler zaten. Yükeffira yükeffire. Seyyiatikum. Seyyiatikum. İşte bu kavramlardaki bu farklılıklar dinlenildiği zaman müşahede edilecek. Evet. Mesela yahut ardından işte gelen ya eyyühen nebiyyü cahidil kufferay noktasında da var bu. Ya eyyühen nebiyye bir diğer kıraatin usulü Ya eyyühen nebiyye gibi. Bunları dinlenildiği zaman göreceklerdir. Mesela Emenu ifadesi amenu amenu gibi e, farklı usullerle okunabilir. Bunlar manayı değiştirmezler. Adeta bu ilahi bir çeşni ve hatta bir berekettir diyoruz. Tilavet kültüründe bu farklı geçişlerin tabi dinleyenleri yanıltmaması için biz bunun kıraat ilmi ile alakalı bir boyut olduğunu ifade ederek bu konuyu bırakalım bir kenara. Evet. Ya ay. Yeah. Şimdi Bedri Hüseyin ilk ayet böyle. Bir beyati makamı ve ardından bir ras makamıyla e, manayı da dikkat alaraktan bir sunum yapıyor. Ancak evet. ardından Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffera vel münafiqine ve gluz aleyhim ey peygamber kafirler ve münafıklarla savaş onlara karşı sert davran ve vehum cehennem onların varacağı yer cehennemdir ve bi'sel mesir ne kadar kötü bir yerdir derken burada adeta peygamber efendimizin kafirlere karşı onların inatçı tutumlarına karşı bir ivmesi var yani bir zaman kaybı var bir hüznü var bakıyorum Bedri Hüseyin burayı sabah makamında geçmiş evet. Ya <gülüyor> Eyyuban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 Yani konu bir nebze ne yapıyor? Değişiyor. İşte bu değişmeyi dikkate alarak da adeta Şeyh Hüseyin sabah makamının bir e, geçişini yapıyor. Tabii ben bunu bir Ahmet Nayna'ya göre okuyacak olsam sabah makamı şöyle olur. Ya eyyühen nebiyü cahidil kuffara vel munafiqi bu kısımda bir kıraat farklılığı yine vardır usul ve bis sal ve hemze vardır orada hemzeye vurmaz da bir başka kıraatte. Ve bise diye geçiş yapar. Bise deyince yani bunun aslında karşılığı kıraat ilminde şöyle açıklanmıştır. Bise deyince dile ağır gelir diyor. Bunu herkes yapamaz. Ama bise deyince bise herkes vurmazsa şöyle. bise olunca daha kolay telaffuz edilir. Evet. İşte kıraat ilminin böyle e, evet, güzel sen, noktalara var. Noktaları var evet. Ey peygamber kafirler ve münafıklarla savaş onlara karşı sert davran pasajları veğluz aleyhim kavramı adeta karşılık bulmuş ve okuyucu da o sabah makamının bir karanlığı sanki öyle bir havaya bürünmüştür. Veğluz evet. aleyhim onlara karşı sert davran derken Bedri işte burayı sabah makamıyla terönüm eder. <Gülüyor> Evet. Sonra Allahu mesele. Bu terkip çok meşhurdur. Darbu mesel hatta denilir. Bizim Türkçemize darbu mesel olarak geçmiştir. Ama Arapça bir ifade gördüğünüz gibi Allahu mesele. Allahu Teala misal veriyor. Burayı hızlıca geçelim. 10, 11 ve 12. ayetler darbu mesellerle alakalı. 10. ayette Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'un hanımlarıyla alakalı bir taşlat var. 11. ayette yine ve zaraballahu Allahu der. Bu sefer Firavun'un hanımı Asiye'yi konu edinir. Sonra 12, Asiye. Asiye'yi konu edinir. Evet, aslında Asiye telaffuz deyince, ederken aklıma geldi o. Asiye deyince hocam, isyan eden kadın gibi bir anlam evet. ortaya çıkıyor değil mi? Asiye. Tabii, tabii, tabii. Doğru aslında. Sonra 12. ayette de İffet abidesi İmran kızı Meryem konu edilir. Şimdi biz bunları şöyle bir özetleyerek kısaca geçelim. Ama bu ayetlerde Bedri Hüseyin ne yaptı? 9. ayette bir sabah makamıyla bir terennüm yaptı. 10. ayette Darab Allahu mesalen lillezina kafarum ra'atan Nuh ve Lut. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Evet. Bu ikisi diyor kullarımızdan iki salih kişinin yani Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un nikahındaydılar. Ancak ne yaptı bunlar? Ne yaptılar? Fakane tehume, ihanet ettiler. İhanet ettiler. i̇hanet ettiler. Sonra kocaları Allah'tan gelen hiçbir şey onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Evet. İşte bu darab Allah'u mesele Bedri Hüseyin'de tamamen böyle sabah makamına hapsoluşun noktasıdır. Ben, ben, ben. Hazreti Peygamber'e getirilen bu misaller, Ey Habibim sana reva görülenler önceden senin atalarına da reva görüldü. İfadeleriyle aslında insanlığın iftar tablosuna hüzün ve ümit arasında bir moraldir aslında. Evet. Yani e, senden öncekiler de bunu yaşadı. Üzülme der gibi bu ayet-i kerimelerle adeta Efendimiz'e bir ümit aşılanıyor. Bir de burada bir konu daha var hocam. Buradaki ihanet ne manada ihanet hani meal tefsirde şöyle bir şey var buradaki ihanet zina manasına değildir bundan maksat onların eşleri olan Hazreti Nuh ve Hazreti Lota karşı onların e, düşmanlarıyla işbirliği yapmış olmalarıdır yoksa İbn Abbas radıyallahu diyor ki hiçbir peygamber eşi zina yapmaz ondan beridir yani. Evet. Onu da bilsin yani neyicilerimiz. Evet güzel bir açıklama. Çünkü o dönemde kavimler çünkü daha çok o fiillere Allah tarafından haram kılınmış olan, yasaklanmış olan fiillere tevessüle ediyorlar Ama onlar ihaneti kesinlikle o manada değil. Evet. Sadece hainlerde birlikte olmalar. Evet yakında olmalar onlara. Hı hı. Evet. E, programımızın ben süresini dikkate alaraktan hızlandırıyorum. Bitmek, Son iki ayak evet kaldı. E, yine bir darbu mesel. Darb Allahu mesele kime? Allah inanan kimselere Firavun'un karısını misal veriyor. Ee, hani o e, kadın diyordu ki Rabbim bana katında cennette bir ev yap beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru ve beni zalim topluluklarından topluluğundan kurtar. Bu e, tabi Firavun'un hanımı Asiye dediğimiz Hz. Musa döneminde Hz. Musa'ya iman eden bir kadın. Firavun tabi iman ettiğini duyunca hemen derdest edip öldürmek istiyor Asiye'yi. O da böyle bir duada bulunuyor. İşte baktığımda tilavet sanatı bakımından yine Bedri Hüseyin burayı çok güzel sabah makamıyla terennüm eder ve şöyle kadının o duasını şöyle terennüm ediyor. <gülüyor> Firavundan ve onun ee, yapacağı işlerden, benim başıma getireceği işlerden e, beni muhafaza buyur. Tabi bu nayinaca bir sunum oluyor da. Evet. E, artık dinleyiciler Bedri Hüseyin'le bunu dinleyecekler. Evet. Allah! cedidimen Sonra son ayet-i kerimede 12. ayette de İffet Abidesi İmran kızı Meryem konu ediliyor. Ve Meryem ebnete İmran ellet ehsanat farceha. korumuş olan İmran kızı Meryem'i de örnek gösteriyor. Fe nefehne fihî biz ona ruhumuzdan üfledik diyor. Ve saddekat bi kelimeti Rabbihe ve kutubi Ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını O da tasdik etmiş. Ve kânet minel kanitin ve gönülden itaat edenlerden olmuştur. <gülüyor> na no. no. esinde Bedrü Hüseyin'in e, Tahrim Suresi'nde gerçekten bir tilavet sanatı bakımından bir ivme vardır, bir trend vardır. Bir trend yakalamıştır. E, biz de bunu arz etmeye çalıştık. Evet. Tila, e, Mısır tilavet sanatında değişik böyle ekol ekol, e, ekol sahipleri vardır. Bir de Tanta ekolü denilen bir ekol vardır Mısır'da. Tanta ekolü bunların kendilerine özgü böyle özellikle ayetlerin son noktasında çok değişik bir vurguları vardır ee, Muhammed Bedri Hüseyin Tante Ekolü'ne mensup diyelim ee, o ekolün e, namelerini çok kullanır e, ama tabi Mustafa İsmail'lerden alıntıları da vardır çünkü o dönemde onları dinleyerek yetişmiştir evet. ama o te, Tante Ekolü'nün izleri bilmiyorum yani çok e, bu sanata e, ileri derecede hakim olan dinleyiciler dediğimi anlayacaklardır da ama genel kültür anlamında bu da bilinsin. Evet. Tanta ekolünün bir okuyucusudur Bedri Hüseyin. Evet. Ve Tahrim suresinde ciddi bir e, ivme yakalamış diyebiliriz. İsmini nereden alıyorsun bu Tanta ekolü? Tanta şehrinden alıyor. Ha, alıyor evet tabii de, Mısır'da o Tanta şehrinde orada meşhur olan karilerin okuyuş stilleri. Öyle bir isim verilmiş orada. Evet. Yani ekol ismi bakımından da bu Tanta meşhurdur yani or evet, Mısır'da. Mısır'da evet. Hı -hı. Türkiye'de belki de ilk defa duyuyor birçok dinleyicimiz. Ben de ilk Hı -hı. defa duydum hocam. E, Türkiye'de de tabi İstanbul ekolü diyoruz ya. Burada, <gülüyor> evet o da bir ekol olmuş. <gülüyor> o da bir ekol yani. Evet hocam Bedri Hüseyin'i iki bölümde tanımaya çalıştık. Daha doğrusu onun kıraati üzerinde daha çok konuştuk. Ve böylelikle Bedri Hüseyin'i de tamamlamış olduk hocam iki bölümde. Tahrim Suresi ve ilk bölümde de Kıraat'e ne gibi yenilikler getirmiş farklı yönleri neler onları konuşmuştuk. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben son olarak da şöyle bir not daha düşeyim. Evet. Karileri tanıtıyoruz böyle ebedi aleme göçüp gitmelerine rağmen hizmetleri böyle hala devam kayıtları vasıtasıyla devam ediyor. İnşallah. Ee, ve dolayısıyla bizler de bu vesileyle e, Bedri Hüseyin'in ruhuna bu Kur'an şahsiyetleri her işlediğimizde her birinin ruhuna bir fatiha İnşallah İnşallah. Umulur ki cennet-i da daha böyle daha farklı bir sanatla bunları dinleme imkanı elde ederiz. Yani. Değil mi hocam orada da dinleyelim yani bu güzel değerleri. En güzel kayıtlar altında, en güzel böyle ağaçlar altında, kuşların cıvıl cıvıl sesleri altında o mübareklerin seslerini orada da dinlemeyi Rabbim lütfesin diyelim. Aynı zamanda şefaat hakkı da umulur ki verilir onlara şefaatlerine de Rabbim nail eylesin inşallah bize. Son olarak yıllar önce konu konu yaşıyor. Yıllar önce bu konuyla alakalı bir şey e, dinlemiştim e, bir hocamızdan. E, Tabi bu bir kitab ifade midir bilmem ama çok hoşuma gitmişti. E, Tabi o kardeşimiz de hocamız da hafız. E, dedi ki Allahu Teala şöyle diyecekmiş mahşer günü Ey Hafızlar, hafızlar. Ey Kur'an okuyucuları, fazı kelam. Ufazı sizler Ufazı dünya hayatında bu Kur'anı hep okudunuz. Evet. Hele durun bir de ben okuyayım. Hani bu erzumların meşhur böyle evet. şey vardır, ya, bir ifade formatları vardır. Evet. Hele durun bir de ben okuyayım. <gülüyor> okuyayım, <gülüyor> okuyayım, <gülüyor> <gülüyor> okuyayım. <gülüyor> evet, okuyayım. Yani. Ee, yani allah Teala bir Eûz'u çekmesiyle deniliyor. Öyle dinledim ben tabii. Nerede okuduğunu bilmiyorum. Ee, nereden duymuş. O bir Eûz'u çekişiyle Allah-u Teala e, hep böyle insanlar bayılacaklarmış. Allah Allah. Tabii bu e, aslına değil de faslına bakmak lazım. Bu böyledir yani. Evet. Kuran-ı Kerim'i indiren Yüce Allah neticede. Evet. böyle bir şeyle karşılaşmamızla muhtemel yani İnşallah hocam inşallah ne güzel olur ne güzel ilahi bir sürpriz olur bizim için evet e, teşekkür ediyoruz hocam tekrar değerli dinleyiciler bugün de Kur'an Vadisi'nin sonuna geldik İnşallah haftaya yeni bir konuyla yeni bir kariyle huzurlarınızda olmak ümidiyle hoşçakalınız Allah'a emanet olunuz efendim her hafta enfes bir Kur'an ziyafeti